Brinde el destino Para hacernos sufrir Matarte para que No soy tan necio Maldecirte Tampoco quien pretende Lanzar su mal Tú seguirás tu vida, yo la mía Sufriendo parecidos desengaños Y quizás con el paso de los años Vuelve a encontrarte en mi camino un día Y si llegas a mí Como la esporrio será no entipas que llevabas Açık Radyo 94.9 frekansında deniz aşırı ortamdan Bozcaada'dan gerçekleştirdiğimiz yeni bir deniz aşırı programıyla tekrar birlikteyiz. Programa Frida Kahlo'nun hayatının konu edildiği Frida filminin nefis parçalarından biriyle başladık. Bu hafta Bozcuada'da gerçekleştirdiğimiz programa konuklarımız Gökçeada'dan geldiler. Aziz ve Şule Bengi ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Frida filminin müzikleri bize çok Gökçeada'yı hatırlatıyor. Nefis bir yer gerçekten Gökçeada. Bozcuada'dan da Gökçeada'yı konuşmak çok zevkli oluyor. Zaman zaman da konuşuyoruz bu programda. Sizinle de tabii daha yoğun olarak Gökçeada'yı konuşacağız. Hemen 17 mil kuzeyimizde yer alıyor. Yakın bir yerden... Konuşuyoruz, uzağa konuşuyoruz ama. İstanbul'da yayınlanacak neticede bu. <gülüyor> Genelde program konuklarımızla böyle başlıyoruz. Sizinle de böyle başlayalım. Sizin hikayenizi dinleyebilir miyiz? Ayrı ayrı da olur. Birlikte de anlatabilirsiniz. Ama ayrı ayrı hikayelerinizi de çok merak ediyorum. Nasıl e, kesişti yollarınız? E, Gökçeada'ya nasıl geldiniz? Bu ada sevgisi nereden geliyor gibi böyle kombine bir soru sormak istedim Evet, burada... E... Aslında adaya giriş hikayemizin başlangıcı e, İstanbul'da yaşarken Aziz'in e, işle ilgili e, Gökçeada ziyaretiyle başladı. Onun için Aziz e, e, hikayeyi başlatsın. <gülüyor> <gülüyor> ben gıda mühendisiyim. E, ama satış ve pazarlama işiyle uğraşıyordum o esnalarda. E, bir şirket e, zeytinyağı konusunda ilgi gösterdi ve organik zeytinyağı arama için ben bir şey bir program yaptım kendime. İlk de Gökçeada'dan başladım. Gökçeada'da geldikten sonra çok beğendim. Çok sevdim Gökçeada'yı. Ayrıca oradan ile ilgili işlerde yaptık o şirket namına. Fakat ilk geldiğimde orada yaşamaya düşündüm ve onu planladım. Daha sonrasından Şule'yi de çağırdım. O da çok çok beğendi. E, tabii o zamanlar bir şirkette çalışıyorduk biz. E, ve e, hani e, aslında o şirketi bırakıp da hani böyle bir işe e, sorunmayı planlamıyorduk. Bu arada e, biz Gökçeada'da e, sabun e, üretimini yapıyoruz. E, şey yaptık, e, çok sevdik. Adalar zaten ya çok sevilir ya da hemen nefret, nefret edilen yerlerdir evet, bir e, yandan da. İlk geldiğimde çok enteresandır. Ee, hani kaldığım otelden ilk yürüyüşüm, yani sabah kalktım e, bir yürüyüş yapayım dedim. Bir fotoğraf çekmişim. E, şu anda oturduğumuz evin fotoğrafını çekmişim. Bundan yaklaşık evet, 4 sene olmuş. önce e, bu gerçekleşiyor ve biz evi bundan e, 2 sene önce aldık. E, i̇lk fotoğrafım... Gözünüz aradaki, varmış yani. Evet, ya. gözüm var. <gülüyor> yani, e, o zamanlar yol falan yoktu bizim e, o aldığımız evin oralarda. Ama e, ilk fotoğrafına bakıyorum. Yol yok, etrafında hiçbir şey yok. O evi çekmişim. E, çok enteresan geliyor bana. Sonra şey planladık. Hani e, biz İstanbul'da yaşıyorduk. Benim şirketim İstanbul'daydı. Bütün hayatımız İstanbul'da geçiyordu. Şule zaten İstanbullu. E, belli bir E, periyodda. Gerçi e, bu hayali herkes kuruyor belki İstanbul'da. E, emekli olduktan sonra hani bir yerlere yerleşip e, ondan sonra şey doğayla beraber yaşamak. Bu gibi hayaller e, belki de %90 çalışan da var. Ama e, herkes genelde emekli olduktan sonra bunu planlar. Biz e, biraz değişiklik yapalım dedik ve e, bu işi emekli olmadan çalışıyoruz. E, gerçekleştirmek istedik şöyle ile beraber bir iki senelik bir plan yaptık dedik orada evleri gezdik falan ilk başta bu aldığımız ev değil de başka evleri de gezmiştik başka arazileri de gezmiştik alıcı gözle bakıyor tabi bir ara böyle. hani arada bir İstanbul'dan geliyoruz işte şurada bu arazi var onlara bakıyoruz falan bir türlü kafamızdaki yer olmuyor ama sonunda Hani bir fırsat oldu ve bu evi şey yaptık, çok beğendik. Ve hiç, hatta pazarlık bile etmedik burası ile ilgili ve burayı aldık, yerleşmek istiyorduk. Hani hedefimiz buydu. Bir yazlık ev değildi. Yo, yo, yazlık bir ev değil. Hayatımız, yani şu var, belli bir yerde tekrar başlayacaktı hayatımız. Yani bu riski, bir tür riske atılmak da. Çünkü... Bütün yaşamınız belki İstanbul'da geçmiş. E, belli bir eğitim almışsınız. E, belli bir e, standartta büyümüşsünüz. E, fakat bu standart ben İstanbul'da, Cihangir'de yaşıyordum. Hı hı. E, bütün hayatımız e, ona göre planlıydı. İşte, e, hedeflerimiz o zamanlar farklıydı. Ama bir anda insan e, 360 derece e, bu hedeflerini değiştirebiliyor ve e, bu şeye, bilmediği bir denize girmeye çalışıyor belki de. Ama bunun riskini kaldırmak da çok zordu belki. Ee, evi aldık ve iki senelik bir, o iki senelik işte tabii ara vermemizin, yani şey yapmamızın, hedef konmamızın sebebi de hani onun taksitlerini ödemekti. Ee, Hı -hı. Ve bu iki sene boyunca da e, bu eve yerleşmek için gereken planları yaptık. Bizim ne ihtiyaçlarımız olabilirdi bu ada şartlarında. Tabii bilmediğiniz bir hayat. Evet. Bütün her şeyi planlamaya başladık. Hani bir marangozluk, ben hatta e, başıma gelecekleri de biliyorum. Hani belki bir marangoz bulamayacaktım, belki bir demirci bulamayacaktım. Onun için bütün demircilik e, malzemelerini ısmarlamıştım. Bütün marangozluk, bilmediğim şeyler, aletler, planya. <gülüyor> Bilmiyordum o zamanlar ne işe yararından. Ama ben hepsini ısmarlayıp satın almıştım o sıralarda. <gülüyor> ile lazım olacak diye ve bunların hepsi lazım oldu ve hepsi şey yaptı, hayatımızda önemli açıklarımızı kapattı. Bir oyuncu arkadaşımız var Cezmi Baskın, Bozca'da da yaşıyor da Cezmi çok güzel bir laf etmişti, hiç unutmuyorum sizin anlattığınız gibi. Adalar farklı olsa da konular ve durumlar aynı oluyor tabii. Bozca'da veya diğer adalar insanın man sahibi yapıyor diye. <gülüyor> Böyle su deposu, işte pulanya, abuk subuk bir sürü alet hepsi bir arada... Aslında aynı evde aynı çatı altında olmayacak türlü alet bir arada ya bir birleşiyor Bir de şey ıyor bu arada yani. Bir de bazı şeyleri de kırıyor bize belki bir format dahilinde bazı şeyleri yapamayacağımız öğretildi Gerçi tabii her insan her şeyi yapamayabilir fakat yapmayı çalışabilir bu gücü verdi bize ben rüzgar tür gününde yaptım kendi kendime Çünkü elektrikler e, kesildi Gökçeada'da. İşimiz vardı. elektriğe ihtiyacımız vardı. Ben e, pimaş boruları keserek e, ondan sonra basit e, hani fırçalı tip eski e, motorlardan elektrik ürettim ve o elektrikle biz e, hayatımızı bilgisayarımızı çalıştırdık radyomuzu çalıştırdık. belli bir müddet e, şey elektrimizi sağladık. Hani dünyada kaç kişi bunu yapma tadına varmıştır. Tabii. Bizler tabii insanın mayasında da olacak biraz bu yani hiç teknik işten anlamayıp bu bir adaya yerleşmekte çok zor bir iş bir yandan Şimdi da. Bir ada içinde kendi adanı kurmak diye bir şey var aslında. Hani biz kendi adamızı da kurduk. Yani evet bir adanın içindesin ve ana karaya uzaksın. Yani anakarayla bağlantın yok demek. Aslında kendin yeni bir yerleşim alanı kurmak durumundasın bir de öyle bir şey var hani anakara'da her şeye ulaşabilirsin evet. her şeyi bir şekilde alabilirsin hani satın alma duygusunu e, harekete geçirecek çok şey var hani istediğin her şeye ulaşabilirsin ama adada e, imkanlar gerçekten çok sınırlı. Onun içinde hani Aziz'in bu teknik becerisi tabii çok işimize yaradı. Hı -hı. Tabii üstelik Gökçeada daha bir adadır. Yani Bozcuada'ya nazaran. Bozcuada da elbette çok güzel, güzide bir adamızdır ama Bozcuada Anakara'ya yakın bir yerdir. Tabii. 35 dakikada karşıya geçersiniz. Çok sefer vardır. Gökçeada'da en erken bir buçuk saatte gidiyorsunuz. Doğru. Yani gemiden indiniz ve bindiniz. Bu tabii süre koşullar oluyor. da şer serttir. Daha evet. denizin ortasında evet. bir evet. yerdir. Hı -hı. Burada üç kez gemi iptal oluyorsa orada beş kez gemi iptal olur. Evet. Gemi seferleri iptal olur. Hava koşulları yüzünden. Daha çetin bir yerdir. Doğru. Daha kapalı bir yerdir. Buna mukabil tabii daha büyük bir adadır. Yani buradan... Evet, bunun yaklaşık 7 katı e, evet. büyüklükte. E, burası da Büyük Ada'nın 7 katı büyüklükte. <gülüyor> e, böyle evet. bir şey. Evet yani. Ama en e, büyük biziz. <gülüyor> harika, harika. Yani Gökçe da hakikaten çok büyük, çok güzel, adı gibi Gökçe olan bir yer. Peki e, siz evinizi aldınız, kurdunuz, e, bir yaşam inşa ettiniz yani <gülüyor> orada. E, ve yoktan var ettiniz bu evet. yaşamı bulunduğunuz yerde. Tabii çok e, heyecan verici bir şey bu. Evet. Sonra da hemen orada yaşamaya mı başladınız yoksa nasıl oldu yani bu süreci Şu daha var. çok merak ediyorum aslında. Vallahi bütün borçlarımızı hallettiğimizde, bütün borçlarımızı kapadık yani aldığımız kredileri falan kapadığımızda ilk gün buraya geldik. Hı -hı. Yani buraya taşındık. bütün Daha öncesinden ben bir ay öncesinden gelmiştim. şöyle de bütün her şey bitince işte şirketlerimizle konuşmuştuk. Biz i̇stifa ettiniz değil mi? Evet evet. Evet, evet. Hı -hı. evet ondan sonra şey. Ne e dediniz istifa ederken? Yani aslında tabii başta eleveynler olmak üzere çok karşı çıktılar ve son derece hani saçma hani sonuçta biz emekli olmadan böyle bir şey yaptık. Hı hı. Yani zamanı değildi şeyin adaya yerleşmenin çok radikal bir karardı ve hemen sıkılacaktık orada. Hani herkesin işte, algısı buydu. Herkesin, Aa, algısı evet, herkesin algısı buydu. Peki ne yapıyorsunuzdü? Yani şimdi kariyer planları çöpe atıldı <gülüyor> yani biz böyle mi e, olması için sizi yetiştirmiştik veya e, hani e, nasıl böyle kariyeri harcarsınız aslında kariyeri harcamak falan diye bir şey yoktu Hı -hı. ama e, böyle düşünüyordu herkes her ikinizde otülüsünüz diye biliyorum ben yok ben, ben Mimar Sinan e, Türkoloji okudum Hı -hı. E, edebiyat e, okudum ama reklam sektöründe çok Hı -hı. uzun yıllar Hı -hı. çalıştım Hı hı. Ee, Aziz e, işin mühendislik ayağında hı hı hı. <gülüyor> ee, oldu. Tabii bir kariyeri bir yandan silip atıyormuşsunuz gibi algılanıyor ama evet. aslında bambaşka bir kariyere başlıyorsunuz. Evet, hayat kendi kariyerimiz içiniz, orada başladı bizim aslında. Aynen öyle, aynen öyle. Biz de çünkü bir emeklilik falan değil tamamen bütün evet. yaşamımızı burada üzerine kurduk, inşa ettik ve buradaki hayatımızı sürdürüyoruz. Burada nef nefis Hı -hı. bir kariyer evet. yapıyoruz aslında bir yandan da. Aslında emeklilik diye bir şey yok artık bizim bizlerin hayatında. Tabii. Yani emeklilik başka bir şey hani format başka bir şey insanların düşündüğü... Aslında bu bitirmek te... değil başlamak yani. Tabii, e, yani Tabii. Yeniden başlamak. Daha... Her şeyi yeniden başlamak. Bir de şey var. Sanırım e, ada olmasının bunda çok büyük bir etkisi var. E, yani eğer bir ana karada bu, bu işi yani radikal değişikliği hani bu hayat değişikliğini yapmış olsaydık tepkiler bu kadar büyük olmazdı. Bu kopuş her zaman için anakaradan karadan kopuş ...daha şeyi kuvvetlendiriyor, güvensizliği kuvvetlendiriyor. Ben tepkilerin sert olma nedeninin ada olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Evet. Hani Burada çok büyük bir faktör bu. Evet. Kimi insan için cezbedici, kimi insan için çok korkutucu evet. olabiliyor. Evet. E, değil mi? Vladimir Mayakovski galiba o söylemiş, galiba. asıl güç olan yeni bir yaşama başlamak diye. Evet. Değil mi? Evet. E, yaşamı evet. değiştirmek evet. o kadar zor bir şey ki aslında... Hı -hı. E, bir yandan da. Evet. E, insanlar tabii e, hiç böyle bir şey düşünmedikleri Hı -hı. için e, çok e, daha farklı bir Hı -hı. algıyla bakıyorlar. Sizse yepyeni bir e, yaşam inşa ediyorsunuz. O enerjiyi içinizde hissediyorsunuz. Çünkü hiç daha o evle alakanız yokken o evin fotoğrafını Hı -hı. çekiyorsunuz falan. Yani böyle Hı -hı. garip bir durum oluyor. E, sonra e, tabii yerleştiniz buraya. Tabii, e... E, yani yerleşmeden önce ne yapacağınızı biliyor muydunuz orada? Yok. Hayır. No. Hiç öyle bir planımız yoktu. Bizim... E... Gerçek amacımız şuydu. Bir, biz bir yerleşelim. Bir havayı koklayalım. Bakalım ne karşımıza çıkacak. Ne yapacağız. Hani herhangi bir planımız yoktu. Hı hı. Ekonomik olarak bir ölçüde kendimizi hazırlamıştık. Yani tamam bu seviyede biz birkaç sene geçiririz. Bakarız. Ben gıda mühendisiyim. İlla bir şey yaparım diye planlıyordum. Yani veya hani turizmle ilgili bir şeyler yaparız diye planlıyorduk falan. Fakat her şey çok çabuk gelişiyor tabii. Bu sabun işi o zamanlar çıkmaya başladı. Şu adada zeytinyağı üretimi çoktu. Zaten adaya geliş Hı -hı. maksadımız da oydu. Adayla tanışmamın sebebi de oydu. Zeytinyağı üretimiydi. Bir şirket namına bir zeytinyağı üretimiydi. Çok mu üretiliyor Gökçeada'da zeytinyağı? Evet, zeytinyağı var. Aa, üretiliyor, çok üretiliyor diye bir şey söylemeyebiliriz ama e, organik zeytinyağı üretiliyor Gökçe'de. Ve gerçek organik zeytinyağı Gerçek ediliyor. organik zeytinyağı, yani, organik hı. bir ada zaten. Lezzeti e, iyi mi peki Gök Gökçe'de zeytinyağının? Körfez... E, şey, e, e, birincidir derler bütün tabii, dünyada artık. Aynen, yani. aynen, Böyle bir durum vardır. Şimdi şöyle, tabii zevklere göre değişiyor bütün e, her şey ama... E, kaliteli bir zeytinyağı var. E, hani Ayvalık e, tabi burada körfezler çok çok önemli. E, Ayvalık'ın zeytinyağı dünya e, klasmanında biz zeytinyağıdır. Ayvalık ve o körfezin, edremit edremit köfezi, körfezinin Edremit körfezinin zeytinyağları. Altınoluk, Akçay, evet. Güre oralar netiş yerlerdir. E, ama e, Türkiye'nin her tarafındaki hani güneye indikçe de zeytinyağı değişik lezzeti vardır. Kimisi ağırlar. Aydın e, o tarafların zeytinyağını çok beğenir. Hı hı. E, ve biraz da kuzeyde, işte Gökçeada'da da zeytinyağı farklıdır. E, bu bir renk e, gibi e, bir şey. Şey de derler ama bir yandan hani Edremit zeytinyağı için de söylerler. Aydın için söylüyorlar mı bilmiyorum. E, ama e, otoyol kenarı e, zeytinliklerde kurşun serpintisi miktarı ile ilgili bir ciddi tartışma da var. Hatta burada Gengi'deki zeytin üreticileri bizim etrafımızda böyle şehirler arası büyük bir otoyol yok. Dolayısıyla Bizde kurşun serpintisi ihmal edilebilecek kadar hmm. küçük miktarda e, ve bizde daha farklı bir zeytinyağı var derler ki Gökçeada'da herhalde Böyle bu hiç yok. Hiç yok. Bu, hiç yok, evet. bu hiç yok. Zaten havadaki e, sirkülasyonda da e, onu çok tabii rahatlıkla sağlıyor. Biz izoleyiz sağlıyor. yani şeyden evet, ana tabii. ciddi anlamda bir de izoleyiz. Ada tabii. olduğu için bazı şeyleri çok kolay engelleyebiliyorlar. Hani bu hmm. tarımsal ilaçları. Evet. Ondan sonra şey, gübreleri değişik e, hani Hı -hı. bunun e, bunu yasaklayabiliyorlar. Bunu kontrol altına alabiliyorlar. Küçük bir, e, yani nispeten küçük. Gerçi en büyük Hı -hı. adamız gö Gökçeada ama bunu Hı -hı. engelleyebiliyorlar. O bakımdan değişik bir e, şey vardır. Kalitesi Hı -hı. E, hani e, iyi bir kalitesi Hı -hı. vardır Gökçeada'nın ve Organiktir en önemli Hı -hı. özelliği. Fakat şöyle bir şey vardı. hani Bu yüzyıllardır Bu adada e, zeytinyağı üretilmiş birçok şey üretilmiş aslında. Hani keçi sütü de çok önemli. Evet. İşte peynir zamanında kaşar peyniri çok meşhurmuş Gökçeada'nın. Evet, hayvancılık Fakat, eti çok ucuz diye evet. söylerlerdi. Zamanında yıllarca, eti de ucuzmuş evet, maalesef şimdi çok, şu yok anda artık en turizmi yapılırmış ama evet, evet. ucuz et yemek için Gökçeada'ya gelirlermiş. Pek kaliteli öyle. yani çünkü doğada beslenen hayvanlar e, herhangi bir yabancı madde yemiyorlar. İşte veya hani orga, her şeyi doğal şeylerle besleniyorlar. Fakat eee Zeytinyağında bir şey problem vardı. Adada e, ilk gördüğüm problem. E, sabun yapılamıyordu. Aslında mesela bakın e, hani Ayvalık'ta e, bütün e, zeytinyağı üretilen yerlerde bir sabun fabrikaları da vardır. Evet. Çünkü 2 e, asitlik derecesine yüz, yani e, %2 asite kadar zeytinyağı yenilebilir. %2'den sonra e, bir kısmı rafine edilir zeytinyağının Hı. bir kısmı da e, sabunluktur. Sabunla ayrılır. Ee, ve bu kötü bir şey değil tabii. Ee, çünkü e, sabun da çok kıymetli bir e, şeydir, üretimdir. E, hani dünya yüzüne bir şeydir, bir kültürdür aslında. Ondan dolayı Ayvalık'tır, e, Hatay'dır, bütün bu gibi e, yani zeytinyağının üretildiği yerlerde aynı zamanda sabun da üretilir. Gökçeada'da o yoktu. E, çok enteresan, biz... E, Hani Çanakkale Hiç üretilmemiş mi Gökçeada'da sabun? Zamanda üretilmiş. Sabun şeyleri de var, fabrikaları da varmış Hı. zamanında. Kalıpları Ama, falan vardır mutlaka değil mi? Orada atölyeleri, uzak, atölyeleri, var, atölyeleri var, her şeyi var. Ama e, Aktif son 30 Hı. senedir yani e, bu mübadeleden sonra e, maalesef e, sabun üretimi yapılamamış e, Gökçeada'da. Hı. Ee, ve tabi e, yüksek asitli yağlar yani bu yemesi mümkün olmayan yağlar e, şey yapılamıyor değerlendirilemiyordu. Yağda bu esnada şeydir e, doğaya en çok zarar veren e, ürünlerden biri. E, atık bir yağ artezyanları kirlettiği için hı hı. E, büyük bir kirliliğe yol açar. Hı hı hı. E, ondan dolayı da değerlendirilmesi gerekir. Hı hı. E, biz Ben bunu düşündüm. E, hani Burada bir açık gördüm ve zeytinyağlı sabun yapmaya karar verdim. İşte tabii hani böyle bir şey bilgim yoktu aslında. Zeytinyağlı sabun nasıl olur? Gerçi üniversiteden dolayı hani bir şeyin nasıl üretilebileceği bize üretilmişti. Ama bu sayede şey yaptım, araştırdım. İşte biraz çalıştım ve zeytinyağlı sabun üretmeye başladık biz Gökçeada'da. Bu da bize hem bir gelir kaynağı oldu bir de üretime başlamış olduk. Amacımız Şule'le beraber geldiğimizde adada aslında e, mümkün olduğunca e, her şeyi değerlendirmek ve üretim yapmaktı. E, kendi e, ekmeğimizi üretelim. işte dedim ki yani doğru elektriğimizi... Doğru hayata geçmek yani. Doğru hayata yani. <gülüyor> üretebilmek. Tüketimden Çünkü, çıkıp, tüketimden tüketim çok, çılgınlığından çıkıp gerçekten hani üreten bir insan haline dönüşmek çok önemli bir şey. Aslında hani sabun hikayesinin başında Aziz'de biraz şey de var benim İstanbul'daki kozmetik masraflarımın <gülüyor> aslında gerçek o. Adada, adada nasıl karşılanacağı konusu bayağı bir şeydi. Bir Peki ne oldu sonra? <gülüyor> <plan yapıyorsunuz>. Gerçek <gülüyor> doğru, doğru. söylüyor. Eee Senin krem, kremlerini yapmam lazım şimdi, diyor. <gülüyor> şimdi harika şey ya, harika. Ee, hani, tabii maaşlar olmadığı için e, belli bir gelire de eee Hani e, sahip olmadığınız için. E, Arzular belli... fazla, imkanlar kısıtlı olunca <gülüyor> değil mi yani? Evet. evet. E, ona ayarlamaya çalışıyorsunuz. Nedir? İşte telefon masraflarımı düşüreyim, işte elektrik e, masraflarımı düşüreyim. E, bu gibi şeyleri planlıyorsunuz. Ve e, bu planlar esnasında da e, şey baktım ben, işte kalemlere baktım, işte kredi kartlarıma bakıyorum. Neler e, fazla gidiyor. İşte ne bileyim ben süt ihtiyacı bir neyse bunları hallederiz. Hani yiyecek içecek falan bunları hallederiz. Hani bir kısmını kendimiz üretiriz başka yaparız. Fakat en büyük masraflar kozmetik masrafları. <gülüyor> Küçücük bir krem 200 milyon falan gibi garip <gülüyor> rakamlarda tabii benim algılayamadığım rakamlar. <gülüyor> Amacım şeydi aslında. Krem üretmekti. <gülüyor> krem üretim girişimlerim de oldu. Ama krem üretimi şey oldu. Hani O, orada çok odaklanamadım. Birdenbire sabuna kaydım ve sabun oluşmaya başladı. O, onun üzerine gitmeye başladık. Ama gerçek şey, hedefimin de Krem üretmekti. Krem de üretmeye başlayacağız yakından. <gülüyor> <Şimdi> doğal, <gülüyor> Nefis bir işte. Doğal zincir içinde e, hani e, her şeyi kendin yapmak. Yani e, hiçbir şeyi dışarıdan almadan kendi zincirini oluşturmak. Hani doğanın kurallarına göre yaşamak çok heyecan verici bir şey. Yani hani hayvanlar nasıl yaşıyorlar ee, işte alıyor sadece e, ihtiyacı olanı alıyor ve o kadar yani ve tükettiği şey belli Biz aslında hani İstanbul'daki bu tüketim çılgınlığında bu e, Bunun çok sıkıntısını yaşamaya başladık. Yani İstanbul hayatının e, o kozmopolitliği ve hani o bambaşka bir tartışma konusu. Hani hepimizin yaşadığı Hı. şehir. Hayran olduğumuz, çok evet. üzüldüğümüz işte hala arkasından zaman zaman gözyaşı döktüğümüz bir şehir. Hı. Yani İstanbul'dan kaçmak lafı da çok doğru bir İstanbul'da şey değil. İstanbul'da turist olmak güzeldi. Evet, işte, evet, evet. i̇şte onu yaşamak. işte onu yaşamak. İstanbul'u Ee, öyle yaşamak, arada bir yaşamak e, herhalde daha keyifli olacaktı. Ve hani bu doğal İstifade zincirin... İstifade etmek veya değil mi? Başka bir deyişle... Evet, evet. E, şimdi çok... Doğa, doğayı keşfetmemiz gerekiyor. Yani yeniden e, hani gökyüzünde yıldızları uzun uzun seyretmek, işte denizin E, hallerini her haliyle görmek, Hı. sabahını, akşamını izlemek. Güzel Poyraz, anlamlı olacak evet, değil mi? Lodos'u, evet, Poyraz'ı. Bugün sabah baktık, evet nasıl bir gün olacak? Bugün Poyraz var, şunu yapmalıyız. Yarın Lodos var, işte bunu yapamayız. Bugün yağmur yağıyor. Yani eee hani meteoroloji biz hani havaya bakarak takip etmek şeyse, e, çok güzel, çok Geçen heyecan gün verici bir, bir şey. Demisakir <gülüyor> geldi. Eee bana şeyi soruyor. Diyor ki işte bu akşam yağış olabilir mi falan ondan sonra şeyde misafir de dedi ki ya dedi kızıl derililer gibi yaşıyorsunuz evet. dedi hani havaya bak. Ama bu çok çok önemli. Yani her gün mesela şu anda yağmura ihtiyacımız var. Bahçelerimiz sulanması gerekiyor. Yağmur suyuna ihtiyacımız var. Onun için deli gibi yağmur bekliyoruz. Onun için havayı artık koklayabiliyoruz ve bu şeye benziyor. Doğayla beraber yaşamak. Doğaya karşı yaşamak değil. <Gülüyor> yani biz hep mücadele. Nedir? Doğayla da mücadele. Doğayla mücadele falan edilmez. Hepimiz biliyoruz bakın doğayla mücadele etmenin sonucunda nelerle karşılaştı bu dünya. Mücadele. Doğa bizden güçlü bir kere. Yani doğayla mücadele... Uyumlu yaşam. Uyumlu yaşayacaksın. Evet. Rüzgarıyla uyumlu yaşayacaksın. Sörfünü yapacaksın. İşte yelkenler çalışacak. İşte ne bileyim ben rüzgar türbünleri çalışacak. Güneş enerjisinden faydalanman lazım. Bütün her şeyden faydalanman lazım. Mücadele değil. Onunla beraber yaşamayı öğrenmek. İyi bir eşlik. Yani eşlik temel şey bu. yani Kaç yıl oldu Gökçeday'a yerleşeceğin? Aslında ad, alalı e, yeri alalı 4 yıl oldu ama kesin yerleşim 2,5 yıla yaklaştı. 2,5 yılda <gülüyor> müthiş bir yol kat etmişsiniz bunu görüyoruz. Biz senelerdir <gülüyor> burada yaşıyoruz. E, yani paylaştığımız şeyler aynı. Hakikaten harkulade bir yol kat katettiğinizi görüyoruz. Uzun zamandır da konuştuğumuzu fark ediyorum. Bir müzik arası verelim. Ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi Sema Direk'ten bir parça dinleyeceğiz. Haluk Şahin getirmişti bu CD'yi bana. Böyle muhtelif yerlerden ada parçaları topluyoruz. Haluk abi de Sema Direk'te bir gazetecilik konferansına bir toplantısına müthiş bir heyecanla gitmişti oradan da döndüğümde sana nefis bir CD aldım diye gelmişti In the Middle of the Sea parçanın Oy, ismi süper. tam denizin ortasında Sema Direkt parçasını dinleyelim Gökçeada'ya da nefis uyuyor Müzik <gülüyor> Açık Radyo'da Deniz Aşırı programında program konuklarımız Aziz ve Şule Bengi ile sohbetimize müzik dinlemeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Program hızla aktı gitti. Programı da son bölümüne girmiş olduk. Bir Sema Direkt parçası dinledik. Hep beraber In the Middle of the Sea isminde. Yunancasını bilmiyorum ama İngilizcesi böyle. Parçada Sema direkte turistik bir CD yapmışlar. İki dilli yazmışlar parçaların isimlerini. Bu şekilde sizin Gökçaday'a yerleşme hikayenizi dinledik. Ve orada sabun üretmeye başladığınızı anladık. Nasıl sabunlar yapıyorsunuz? Bir sabun atölyesi kurdunuz galiba. Evet, Evinizde bir... mi yaptınız bunu? Yoksa ayrı bir e, üretim alanı ayrıca kurdunuz mu? Evimizin altında küçük bir şey vardı. E, ahır vardı. Biz e, ahırı sabun atölyesi haline getirdik. Küçücük bir şey. E, hani Yer. Hı. Hani e, Öyle bir çok büyük iddiayla başlamadık aslında zaten el yapımı sabunlar yapıyoruz. El yapımı, doğal zeytinyağlı sabunlar yapıyoruz. Bunun iddiası da ne kadar olabilir? Yani belli bir kapasitesi var tümüyle e, el yapımı olduğu için kesmesi, etiketlemesi hatta e, hani son zamanlarda e, şey e, reklamın tanıtım tabelalarını bile biz kendimiz e, şey beraber Şule ile beraber yaptık. Yani tümüyle el yapımı sabunlar yapıyoruz. eee İlk başta işte hani belli bir kapasitesi var bunun. Hani çok fazla miktara çıkamıyor. Kendimiz için üretmeye başlamıştık. Fakat eş dost hoşuna gitti. Hani Neden bunu satmıyorsunuz demeye başladılar. Çok güzel sabunlar demeye başladılar. Biz birden şey yaptık, heveslendik. Hani çok güzel sabunlar üretmeye başladık diye düşünmeye başladık ve insanlara hani hediye etmeye başladı. Hediyeden sonra işte biz bunları almak istiyoruz falan demeye başladı. Sonuçta iki sene boyunca artık e, şey, e, bu markalaşmaya başladım. İmroza altında bir marka oluşturduk. İmroz adası aslında. İmroza, İmroz adası. Hani Hı -hı. öyle bir çağrışımla Şule'nin <gülüyor> bulduğu bir şeydir, markadır e, İmroz'a. İşte tabii aslında hepimizin bir tecrübesi vardı. şöyle reklamcı, ben e, hani gıda mühendisiyim ama satış ve pazarlamada çalıştım uzun müddet. Tecrübelerimiz de vardı bu konuda larda Hem üretim açısından hem pazarlama açısından artık bu tecrübelerimizi başka şirketler için değil de kendi şirketimiz için kullanmaya başladık. Ve güzel bir şeyler çıkmaya başladı. Şey artık hani adada satılmaya başladı. İnternet sitemiz imroza.com ondan sonra bu sevildi. Biz hiçbir zaman pazarlamak için birilerine gidip bunu alır mısınız falan diyebiliriz. Deme fırsatını bile bulamadık. hani Kötü bir şey değil tabii bunu söylemek veya pazarlamağa çalışmak ama internet sitesi vasıtasıyla hatta ihracat bile yaptık biz. İki sene çok küçük bir zaman aslında bir ihracat için. İsviçre'den birisi aradı. Hani ben bu sabunlardan almak istiyorum dedi. Aldı. İsviçre'ye ihracatımız oldu. Almanya'ya ihracatımız oldu. Şimdi Fransa E, talep etmeye başladı ki Fransa e, bu sabun ve işte parfüm sektöründe çok önemli bir yeri olan, büyük bir geçmişi olan bir e, şey ülke. E, İtalya'dan e, e, talepler gelmeye başladı. İstanbul'dan, işte Türkiye içinden de çok talepler gelmeye başladı. E, yani, tüm Türkiye'den talep almaya başladık. Herkes internetle buluyor değil mi? Evet, evet, evet, evet. İnternetle buluyor. İşte, ayrıca bizim ürettiğimiz mesela keçi sütü sabunu var. E, gelincik sabunu var. Türkiye'de ilk defa e, biz gelincik sabununu üretiyoruz. Veya hı. üzüm sabunu var. Türkiye'de ilktir. Keçi sütü de birkaç firmadan biriyiz. E, doğal gelinciğin keçi. herhalde müsebbibi Ada Kafe evet. Melik Bey'dir. Aynen, mi? aynen. Evet. E, o ilham kaynağımız. E, e, gelinciğin de, üzümün de şeyi e, aslında mucidi o. E, hı hı. Neden çocuklar bunu üretmiyorsunuz? Bilal dedi. E, o sayede e, biz gelincik sabunu da ürettik. Gökçe'de'nin e, gelincik tarlaları vardır. Yani hı hı. Mayıs ayında gelip görmeniz gerekir. Gerçekten uç sız bucaksız gelincik tarlaları ve gerçekten o gelincikleri tek tek toplayarak özlerini oluşturduk ve hı hı. bu arada öyle kolay yapıldı. bir şey değil bizi Din bulaştırdı bu. şey. Yani <gülüyor> öyle zannediyorlar ki çiçek toplar gibi bir filan. Yani 100 gramın toplamak 2 saat o bir de güneşin altında sürüyor. Hani biz bu işe de bulaşmış olduk. Evet. Ee, ondan sonra şeyde ama çok da zevkli bir şey. Hı hı. Kırmızılar arasında e, dolaşmak herkesin yapması gereken bir e, Aslında şey. Aslında ada çok ilham gereken. kaynağı oldu. yani Hı -hı. Sabun için de ilham kaynağı. Hayat için ilham kaynağı. Şimdi bir bakıyorsunuz işte biberiyeler, işte lavantalar, gelincikler hani bunlar hep sabun içinde ilham kaynağı olduğu gerçekten ve öyle sabun kategorileri oluştu. İşte gelincik sabunu, lavanta sabunu falan şeklinde. Papatyalar, yaseminler e, ve e, tabi bu çok güzel bir şey. Aslında e, mesela sabun basit bir şey olarak bakıyoruz. Ama hayatımızda bir düşünürsek ne kadar çok önemi var. Hı hı. Hani sabahtan akşama kadar e, sabunla bir ilişkimiz var. Hepimiz e, hani sabah e, hani ilk kalktığımızda onunla tanışıyoruz ve akşama kadar e, onunla bir e, ilişkimiz oluyor. E, ve e, ne kadar değerli, ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Kimse belki bunu düşünmüyor. E, bu, bu Hani e, Şeyde bu üretim e, teknikleri farklı bu sabunların. Biz e, şeyi tercih ettik, e, soğuk yöntem e, diye bir yöntem kullandık bu sabunlarımızda. Çünkü e, iki tip yöntemle üretiliyor sabun. Bir sıcak yöntem, hani e, bizim köylerimizde e, klasik yöntem. Dökülüyor yani. E, şey Kaynatılar e, kaynatılarak bekiliyor. yapılan hı hı. sabunlar. Hı hı. Kalıplar içine alın. Kalıplara <gülüyor> dökülüyor. Sonra bekleniyor. kesiliyor. Ondan sonra e, hani hepimizin kullandığı, hepimiz, bildiği, tanıdığı. Evet. Doğal sabunlar oluşuyor. Biz çok iki, güzeldir o da. Evet. O da çok çok güzeldir. Fakat biz ikinci ter, e, tür teknik üretim teknikini tercih ettik. Bu soğuk yöntem. E, bunun avantajları var. Bir kere ilk avantajı şey e, yağ kaynatılmadığı için yağ değerini koruyabiliyor zarar görmüyor ayrıca ekstra besleyici yağlar mesela lavanta yağı biberiye yağı karanfil yağı gibi yağlar uçucu oldukları için yöntem sıcakta olmadığından soğuk olduğundan içeride kalıyor ve ekstra bunların da faydaları oluyor dünyada aslında en kaliteli sabun zeytinyağlı sabun bitkisel sabunlar arasında bile en kaliteli sabun zeytinyağlı Eskiden zaten e, zeytinyağı çok çok önemliymiş. Hani e, kozmetikte o zamanlar krem yokmuş. Hanımlar e, Hani ciltleri e, güzellesin diye zeytinyağı kullanırlarmış. Ve zeytinyağlı sabun Osmanlı'da da çok kıymetliymiş. Hı hı. E, hani saray e, özel zeytinyağlı sabun yaptırırmış. Bu e, Girit'te, e, ondan sonra Ege adalarında ve Ege'de. Evet. Bizim yöntemimiz soğuk yöntem. İşte dediğim gibi yağlar kullanıyoruz. Esans kullanmıyoruz. Hı hı. Çünkü esanslar kimyasal. Hı hı. Ee, yağ o bitkinin özü oluyor. Özü. Evet. özü. Bir lavanta yağının faydasını alabilmek hı. için. Lavanta e, yağ çok değerli bir yağ. Bu çok arada. kıymetli tabii. Mesela bu esansların e, şeydir e, mesela gül yağı hani çok çok kıymetli bir yağ. E, bütün dünyada da en e, iyi gül yağı yani işte Türkiye'de üretiliyor. Isparta'nın gül yağı. E, hep biz bunları kullanıyoruz. Amacımız sadece koku yaratmak değil, aynı zamanda bu yağların da özelliklerini sabunlarımıza katmak. Valla e, bayağı bir gelişti bu iş tabii ihracatımızla beraber. E, hmm. ve, ama öncelikle biz kendimize sabun yapıyoruz yani. Hmm. Hani kendi kullanacağımız sabunu yapıyoruz. O tabii çok şey özel bir şey. Yapıyor yani musunuz? Bugün bu. hangi sabunla yıkansak falan diye. <gülüyor> Valla o olmuyor. Genelde cimri <gülüyor> davranıyoruz <gülüyor> o konuda. E, biz çıktı şey, çıktı sabunlar. sabunlarla yıkansız için. <gülüyor> böyle. O, evet. Kapitalist <gülüyor> sistem evet. orada da geçerli oluyor belki. Evet. Ee, şey, e, ama şu var. Şu ana kadar 40 bin sabun yaptık. Belki bu tabii sanayi Müthiş tipinde Hı -hı. çok önemli yok ama... Yok bir ev... Ev, ev tipi, ev tipi. Ev yani. tipi ev. Atölyede yani. Evet. Atölye, atölye aynen. Bu çok acayip, saymak bile bir iştir yani. Ve bu 40 bin sabunun hepsi bizim elimizden geçti. Yani kalite kontrol açısından <gülüyor> da şey, yani gıda mühendisi eşliğinde biz bu şeyleri üretiyoruz. Hepsiyle bir kez yıkanıp e veriyor. <gülüyor> An, e, herkes internetle ulaşıyor. Size isterseniz bizim dinleyicilerimiz de ulaşsın. Eee internet adresinizi bize verir misiniz? www.imroza.com internet adresimiz. Hı hı. E, şey e, aynı zamanda hikayemiz de orada var. Hı hı. E, ayrıntılı bir site yapmaya çalıştık. Sitemizi de kendimiz yaptık. Hı hı. E, ne güzel şan. ya. Her şeyi He, e, Her şeyi işte hı. kendimiz yapmaya çalışıyoruz ama e, işte hani şey eee Yapabildiğimiz kadarıyla tabii kendi yapımızda Çok güzel olduğu gözüküyor dışarıdan. Öyle emin olabilirsiniz güzel olduğunu. Hep, her tarafıyla çok keyifli, nefis bir bütünlük arz eden e, harika bir iş ortaya çıkmış e, gibi gözüküyor. Tabii bir yandan da adada yaşayıp keyfini sürüyorsunuz Değil mi adanın? Çok keyfini sürdü müsaadeniz. Söremiyorsunuz. Yani adamız hakikaten e, çok büyük ve çok güzel bir ada. Çok yani güzel. Çok, Adı gibi gökçe bir e, ada. Yani. Evet. Yani çok gizemli bir ada. Çok sofistike bir ada. E, çok gizli cennet. Yani çok heyecan verici. E, hep onu söylüyorum. Yani evde otururken insanın sürekli salıncakta sallanıyor hissini yaşaması. Hani Hı. Böyle bir hissi yaşatan bir yer olamaz. Olağanüstü. Ee, yani bahçenin sınırlarının dışına çıkmasak bile e, şey, Çok ada güzel. ayağımızın altında. Evet. Bir de bizim bulunduğumuz yerde e, eski bir Rum köyünde yaşıyoruz. Yüksek bir yer. E, tam kalenin altında, bir Ceneviz Kalesi'nin altında yaşıyoruz. Hı hı. E, çok ilham verici bir yer gerçekten. Deniz görüyor musunuz bulunduğumuz görüyoruz yerden? Görüyoruz, görüyoruz. Genelde çünkü Gökçeladaki de köyler Hiç deniz görmeyen bir, e, evet, alanlarda kuruluyor. Evet, kıçerlikli yerleşiyorlar. Onların da tabii bir sebebi var yani korsan saldırılarından korunmak maksadıyla iç mahfuz hı hı. yerlerde e, yaşam kuruyorlar. Hı hı. E, bir, hep e, içe doğru bakan e, yerlerde. Evet, genelde... Bir yandan da mahfuz olması tabii. tabii. Sadece bu da değil mahfuz bir yer olması da çok önemli oluyor. Gökçel'de genelde E, köyler tepelerde oluyor. Tabanda hı hı. sadece Cumhuriyet Sonrası kurulan Kale Köyü e, görüyoruz. Hı hı. Merkez eski bir yerleşim ama e, merkez de çok taban sayılmaz. Gine Şu anki da merkez da biraz eski yüksek. değil. Merkez Öyle yine mi? tepedeymiş. Tepede olmasının bir sebebi daha var. Bir, bir kere korunma özelliği. İkincisi de suyun e, tepelerde olması. Hı. Enteresan hani su tepelerde hiçbir hı. zaman hani, su kaynakları tepelerde. Ondan Tarım da alanları daha düzlük e, evet, ovalarda gerçekleşiyor. Evet. Yerleşim tepelerde? Gökçalı'da yani Cumhuriyet döneminde e, kurulan Kale Köyü dışında deniz kıyısında bir ve Uğurlu dışında. Aslında Kaleköy'de Cumhuriyet döneminde kurulmuş bir köy değil. Daha mı eski? Tabii çok eski. Ceneviz Kalesi var zaten. Yukarı Kaleköy. Ama aşağıya Kaleköy Kale Cumhuriyet. E evet evet. Ben deniz kıyısını Aha. kastediyorum. Evet. Yani evet. Deniz Bizim kıyısında yerleşim aşağı olmaması. Aşağı ve diye. Evet doğru. Söylüyorum. Hı -hı. Çünkü hep Tepeköy'de var. Aşağıda yukarıda. Hı -hı. Evet. E değil mi? Bademli de öyle. Eski evet. Bademli. Eski yeni Bademli. Yeni Bademli aslında Cumhuriyet sonrası oluştu. Zeytinli'nin yenisi yok. Eski Zeytinli, yeni Zeytinli gibi değil. Hı dere köy çok etkileyici bir yer. O evet. çok önemli bir yerdir. Önemli bir yer. Yani orada 10.000 haneli Türkiye'nin en, en büyük köylerinden beridir. En büyük köy kurulduğunda evet, evet. ve hala Cumhuriyet tarihinin en büyük ekaliyet eylemi evet. orada yapılır. Çok enteresan bir yerdir orası bir kere 2-3 tane zeytin zeytinyağı fabrikası vardır tabii. içinde. Loundry var ya. Kaç tabii. yıl öncesinden? Evet, evet. Hatta bir tane değil. Ee, yani çamaşırhane, iki tane çamaşırhanesi Hı -hı. var. Hı -hı. Ve ayrıca içinde e, oteli olan bir köy. Düşünebiliyor musunuz? Hani Alkadır. hangi otel, e, hangi köyümüzün oteli var? Zamanda otel varmış köyde. Ocağında incir ağacı bitme deyimini orada görüyoruz ama. Çok, yani, evet, çok e, net. Gerçekten net. ocaklarında incir ağacı bitmiş bir köydür orası. Hı -hı. Çok, çok üzüntü evet. verici. Her evet. geçtiğimizde üzülürüz. Hı -hı eee onca güzel yapı on, bir yaşa hala sen uzakta değil mi yani merkeze Merkezi, yaklaşık 20 e, 22 mesafesi var. Ee, fakat şu var Hala sanki birileri yaşıyormuş fakat siz göremiyormuşunuz hissi var. Hı. Ve e, hala da yaşıyorlar tabii. Marika yaşıyor mu mesela böyle bir soru sordum size. <gülüyor> e, artık kimse e, şey yapmıyor. Yani Niko rahmetli olmuş onu biliyoruz. Evet. E, yaşamıyorlar öyle mi? Yok. E. E, artık bir çok büyük bir yaşam yok orada. Birkaç hı. hane yavaş bir yavaş hane zaten 5 kişi yaşıyordu yani, biz. E, hı hı. buradan Mehmet Talay ve Panayot'la beraber Gökçeada'da Nefis bir tatile gitmiştik hep beraber. Çok eğlendik. Marika'nın kahvesi vardı orada. Onların işlettiği. Hı hı. Bir kardeşim kayın biraderim mi tam bir de emin değildim ama çok yakını Niko vardı. Katarakt vardı gözlerinde. Bir gözü görmüyordu. Hı hı. Ve böyle kör topal servis yapıyordu. Geçen yıl Dereköy'lü burada Bozcaada'da, Dereköy'den Bozcaada'ya gelin gelmiş. Panayato teyze Gökçada'ya gitmişti. Hı hı. Ona sordum. Niko yaşıyor mu diye. Niko rahmetli oldu ama Amerika yaşıyor dedi. Çok zor bir yaşamları vardı. Yani o saydığınız 10 bin haneli, haneli köyden ki Cumhuriyet tarihinin hakikaten kurulduğunda en büyük köyü burası. Evet. 40 kişi yaşıyordu biz gittiğimizde. 93 yılıydı galiba. Sonrasında Oo, birkaç kez daha gittik. Orada bir sualtı fotoğrafçılığı yarışması vardı. Biz de Panayot, ben ve Mehmet hep beraber, Talay... Ee, orada o yarışmaya katılmaya gittik. Orada tabi bir sürü ziyarette bulunduk. Birkaç gün kalmıştık. Dertleşmişlerdi. Biz de böyle dert küpü olarak geri dönmüştük oradan. Rahatsız ediciydi. 40 kişi yaşıyordu. O koskocaman köyde. Bunun 3 tanesi Rum'du. Hı hı. E, o zaman. E, 37 kişi dışarıdan yerleşmiş. O evde işgalci olarak yaşayan e, oraya işçi olarak gelmiş veya hı hı. cezaevinden çıkan birileri vardı. İnsanlar, Ve onlar Bayağı problemler yaşatıyorlardı oradakileri. Şimdi biraz daha Onlar fazla da... tabii dönüşler de var. Yani, değil mi? Bir geri dönüş hikayesi e, evet, var. var Gökçe'de. Evet yavaş yavaş geri dönüşüm evet. de var. Geri dönüş hikayesi de var. Bir oradakim. canlanış bir kıpırdanış hissediyoruz. <gülüyor> Çünkü o hissediyor azınlık şey. eylemi hiç kimse tapularını devretmeden oradan gidiyorlar. Bir müba mübadeleye tabi değil biliyorsunuz gökçada ve evet. Bozca'da. Lozan 14. ve 15. maddeler hı hı. E, uyarınca hı hı. Bozca'da ve Gökça'da mübadeleye tabi evet. tutulmayan yerler. E, ama mübadele olmasa da oradaki halkları zorlayan bir durum yaratılıyor. Yani oraya bir açık cezaevi yapılıyor falan. Böyle orada insanların rahatsız eden başka durumlar e, kurgulanıyor adaya adalı olmayan kişiler deniz yaşamını ada yaşamını bilmeyen tam karalı kişiler zorla bir yandan belki. bir yandan zorla bir yandan kaçış olarak geliyor ve o orada tabii hiçbir zaman o manya tutmuyor Ve e, orada yaşayan insanları bir şekilde zorla göndermek zorunda kalıyorlar falan gibi. Böyle çok acı hikayeler var. Gökçeada biraz büyük bir yer olduğu için evet. ve orada çok güzel bir ada hayatı da olduğu için bu ada hayatı bir anda çok büyük sekteye uğruyor ve e, bugüne kadar gelen durum oluşuyor. Ama çok geri dönüş hikayesi duyuyoruz da Çok sevindirici bir yandan da. Hı hı. Bu kültürün, burada yaşayan insanların, gerçek adalıların, gerçekten gökçe adalıların İmrozluların orada bir yaşam inşa etmesi bize burada çok büyük mutluluk verirdi herhalde diye düşünüyorum ve size çok teşekkür ediyorum. Yani bize Bozca Gökçeada'daki Bozca'da çok alışmışız tabii hep öyle söylüyoruz Gökçeada'daki Herkes hayatımızdan. Öyle söylüyor. Herkes öyle söyler. Bizim Gökçeada'mız biraz hep Bozca'da. Bize de Gökçeada'da lan biliyorsunuz. Bana Peki. bütün arkadaşlarım Deniz Gökçeada'da oturur diye söyler. Yani hiçbirisine Bozca'yı öğretemedim hala. Bizim de bir tam tersi oluyor. Arkadaşlarımızı da Instagram'sa evet evetim öyledir evet. Eee onları bir şekilde Gökçeada'yı Bozca'yı öğretmek lazım. Çok teşekkür ederim. Bütün e, hikayenizi hiçbir şey esirgemeden bize paylaştınız. Nefis bir yaşam kurdunuz. O ya kurduğunuz yaşamı bize anlattınız. Harika sabunlar üretiyorsunuz. Onlarla da yıkanıyoruz. Her taraftan istifade ediyoruz sizin hayatınızdan. <gülüyor> Programda da konuk ettik. Çok çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Biz çok size teşekkür ederim. ederiz. Sağ olun. Hı. İlerleyen haftalarda belki yeniden birlikte bambaşka konular konuşabiliriz diye. Keyifle. Biz mi? bu sefer sizi Gökçe Oda'ya bekliyoruz. İnşallah, İnşallah oradan yaparız. İnşallah. İnşallah. Evet, ee, çok isteriz. Kale Evet. <gülüyor> evet. Bu hafta program konuklarımız Aziz ve Şule Bengi'ydi. Önümüzdeki hafta salı günü saat 11'de Açık Radyo 94.9 frekansında yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. is the only book I recommend you read. It tests you under sun, moon, and edifice. Turn the page with ears open. Tonics to please all tones, to solve the crime of hatred, beware the blade of it, hatred splits bones that interfere with due process, hatred intoxifies water, land, air, we don't care for young people they say, we care only to operate outside the framework of what is commonly accepted. If you ask, what manner of study is this? It is not magic. It is what we call truth. Becomes one in the turning No talisman needed No need for holy robes tonight, dear No need for fascination With a love story other than our own No need for weapons To save the microcosmos we have here No need for time No need for space No need for people No need for time No need for space No need for people And pray we don't get to a time when there is no space for people. Pray, friend, pray. But you say, so-and-so came and so-and-so passed. How did such brutality come about? I'm only destined to inscribe the emotional pains of that inadequacy, making history personal to Being whips of power and greed On the sheet of universe we see from our nice Affluent balconies High rises will not bring us closer to you Will not bring us closer to God The sun goes down on the ruins we've made of ourselves And we wait, arms raised Eyes glazed over Arms raised Eyes glazed over What cannot be heard Has a thunder all its own Grown like our common muscle in the chest Every pain will be dealt with There is art in hearing this rhythm There is heart in hearing this rhythm If only death were this spinning up, were this wave lifting into singular pulse this sudden submission this mouth which closes in this world and immediately opens with a shout of joy in another if only my book didn't take a piece of infinity away from you we would all be saved from disservice and i'm at your service i'm at your service